Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu anâ Resûlillah. Kur'an-ı Kerim nasıl bir araya toplandı ve kimler vazifeliydi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında Kur'an-ı Kerim bilindiği gibi bir cilt halinde, musaf halinde değildi. Peygamberimiz hayattayken böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamıştı. Çünkü Peygamberimizin varlığı Kur'an'ın tek başına bir teminatıydı. Ayrıca e, sağlığındayken vahiy kesilmemiş, devamlı olarak vahiy geliyordu. Dolayısıyla Kur'an tamamlanmamıştı. İslamiyetin fazla yayılmaması ve Kur'an'ı ezberleyen hafızların fazla oluşu da e, Kur'an'ın toplanmayışının sebepleri arasındaydı. Peygamberimiz vefatından sonra e, bazı dinden Dönme hadiseleri baş gösterdi. İhtilaflar meydana geldi. Hatta Yemame Savaşı'nda 70 kadar hafızın şehit olması da Kur'an'ın toplanıp bir araya getirilerek bir cilt halinde derlenmesinin sebeplerinden bir tanesiydi. Kur'an ayetleri kağıt, bez, deri parçaları, taş, tuğla, Kürek kemikleri üzerine yazılmıştır. Her Ramazan ayında e, nazil olan vahiy pasajlarını baştan sona Cebrail aleyhisselam arz ediyordu Peygamberimiz. Karşılıklı e, okuyordu yani Kur'an-ı Kerim'i. Bu karışıklı önlemek için de gelen vahyin nereye konulacağını belirtiyordu. Yani Cebrail Aleyhisselam bizzat Peygamberimize bunu belirtiyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu sürece vahiy devam ettiğinden Kur'an metni iki kap arasında musaf haline getirilemezdi. Böyle yapılmış olsaydı sık sık değişiklik yapmak, araya girecek birkaç ayeti yerleştirmek için de bir birçok sayıda yazılmış metni imha etmek mecburiyeti ortaya çıkacaktı. Hazreti Ubekir zamanında Hz. Ömer radıyallahu an halifeye gelerek Kur'an'ın toplanması zamanının geldiğini bildirdi. Her ikisi de mutabakata varınca vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit radıyallahu an bu işi e, onu yapması için teklifte bulundular. Zeyd bin Sabit'e. Eee Zeyd radıyallahu an vazifenin Ağırlığından dolayı önce çekingen davrandı ama sonra bu görevi kabul etti. Ve bundan sonrasını Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yemen savaşında asabın öldür öldürülmesini mütakip, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh beni çağırdı yanına vardım. Hz. Ömer de oradaydı. Ebubekir Bekir bana dedi ki, Ömer bana gelip dedi ki, Yemame'de Kur'an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi vakalarda hafızların ölmeleriyle Kur'an'ın birçoğunun zayi olmasından endişe ederim. Bana kalırsa Kur'an'ın cem edilmesi için bir emir çıkarman gerekir. Ben de Ömer'e cevap verdim. Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapabilirsin? Ömer, vallahi bu hayırlı bir teşebbüstür dedi. Sonra bu iş üzerinde o kadar durdu ki bana söyleye söyleye neticede Allah kalbime bu işi yatırdı. Ben de onun görüşünü benimsedim. <gülüyor> Zeyd devamla diyor ki, Ebu Bekir bana dönüp şöyle dedi. Sen genç, dinç, zeki bir adamsın. Kimse ittiham edemez. Zaten Resulullah'ın da vahiy katibiydin. Kur'an metnini topla. Zeyd radıyallahu an bunun üzerine diyor ki Vallahi bir daha yerinden nakletmemi, bir daha yerinden nakletmemi isteselerdi Kur'an'ı toplama mesuliyeti kadar bana ağır gelmezdi. Neticede Kur'an'ı hurma dallarından, yassı taşlardan ve insanların hafızalarından derlemeye başladım. Zeyd radıyallahu an bu hususta çok ihtiyatlı davrandı. Kur'an'ı araştırmaya koyuldu. Çeşitli maddeler üzerinde yazılan Kur'an ayetlerini topladı. Hepsini bir araya getirdi. Yalnız hafızalarda kalanlarla yetinmedi. Ayetlerin Peygamberimizin huzurunda yazıldığına dair iki de şahit bulunmasını şart koştu. Getirilen yazılı nüshaların Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından kontrol edilip edilmediği hususunda da yemin ettiriliyordu. Ve Kur'an sayfaları bu şekilde çok sıkı bir denetimle bir araya getirildi. Bu hizmete Hz. Ebu Hazreti Hz. Ömer de yardım ediyordu. İşte ilk defa meydana getirilen bu Kur'an'a mushaf ismi verildi. Rivayette göre Kur'an-ı Kerim 42 vahiy katibi başka bir rivayette de 12 vahiy katibi tarafından yaz, toparlanmıştır. Bunlardan en meşhurları Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Saad, Übey bin Kab, Abdullah ibni Zübeyir, Saad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Haris bin Hişam radıyallahu anh'dır. Ee, <gülüyor> Peygamberimiz vefat ettiğinde tahminen yani 3000 bin kişi Kur'an'ı ez verebiliyordu. Zeyd bin Sabit'in yazmış olduğu Kur'an ile Hz. Muhammed ve vesselamın ona indirilen Kur'an arasında hiçbir fark yoktu. Çünkü Kur'an'ı herkes ezberliyor. Ayrıca ezberlediklerini yazılı vesikalarla teyit ediyorlardı. Bir de kardeşlerim, şöyle ilginç bir durum vardır. Mucizevi bir durum. Müce Rabbimiz Kur'an'ı biz indirdik. Elbette biz koruyacağız ayetini, ayetinin hikmetini burada anlamış oluyoruz. Çünkü eğer Kur'an peygamberimiz döneminde toparlanmış ve musaf haline getirilmiş olsaydı bu ayetin hikmetini bu kadar güzel anlamış olmazdık. Oysa peygamberin vefatından sonra Allah Azze ve Celle vahiy katiplerinin eliyle de olsa peygamberimizden sonra bu vazifeyi yerine getirterek koruma işleminin bizzat kendisi tarafından yapıldığını ortaya koymuş oldu. Bu hali zaten Kur'an'ın e, Rabbimiz tarafından her haliyle korunduğunun da bir göstergesi oldu. Bir mucizevi tarafı oldu. Çünkü Peygamberimiz toplasaydı Kur'an-ı Kerim'i bu ayeti e, bu kadar güzel anlamış olmayacaktır. E, bu hususta tabi ki e, iman etmek ve teslim olmak gerekiyor. Bazı İslam düşmanları bu hususta Müslümanların kafalarına şüpheler e, yerleştirmek istiyorlar. Tabi iman eden için e, Kur'an-ı Kerim'in incelendiğinde nasıl mucizelerle dolu, dolu oldu ve bugünkü durumu e, matematiksel mucizeleri ve anlam bütünlüğü ve hiçbir e, aksaklık yanlış anlama ve e, hiçbir e, mahsurlu tarafı bulunamayan bir kitap olması hasebiyle yani e, en küçük bir hata e, her yönüyle incelendiğinde bile en küçük bir hata bulunamadığı göz önünde bulundurulduğunda bugünkü halinin de bizzat ilahi bir yönlendirmeyle bu hale getirildiği anlaşılmış oluyor.